Gerçekten İbrahim hak dine yönelen, Allah'a itaat üzere bulunan tek başına bir ümmet, bütün hayırlı halleri kendinde toplayan bir önder idi. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Allah'ın nimetlerine şükreden bir zat idi. Çünkü Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmiştir. Biz ona dünyada iyilik verdik. Elbette o ahirette de salihlerden olacaktır. Sonra da sana vahyettik ki doğru yola yönelerek İbrahim'in dinine tabi ol. Zira o müşriklerden değildi. Sept, cumartesi tatili ancak onda ihtilaf edenlere farz edilmiştir. Rabbin kıyamet günü ihtilaf ettikleri hususlarda onlar hakkında elbette hükmünü verecektir.